kardeşlerim muazzez müminler varoluş gayemiz Allah azze ve celle'ye ulaşmak amaç kainatın sahibine varabilmek peygamber ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayatında bize bunu işaret etti nasıl cenab-ı hakka müslüman olarak onun kulları olarak varabiliriz 23 yıllık risalet hayatında bize bunun esaslarını tayin etti Kur'an-ı Hakim'de vebtegu ileyhil vesile. Cenab-ı Hakk'a amellerinizle, ibadetlerinizle, taatınızla, sucudunuz, rukuunuzla Allah Azze ve Celle'ye ulaşmanın vasıalarını arayın. Ona doğru sürekli bir seyir, sefer halinde olunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önümüze geçti, bize rehberlik etti, ediyor kıyamete kadar. Ümmetin mihmandarı olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kendileri yaşadıkları Risalet hayatında hiçbir insanın ulaşılamaz olmadığını gösterdiler. Ulaşılır dedi. Bütün kapılar sonuna kadar insanlara, Allah'ın kullarına, mazlumlara, biçarelere, muzdariplere de açılır dediler. İlk defa bir devlet başkanı olarak diğer peygamberlerden sonra sonuna kadar yüreğini de kapısını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açtı yeryüzünün en esaslı inkılabını yapan Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın göklerin Allah'ın kanunlarıyla yeryüzüne müdahale ediş serüveninden bahsediyoruz kardeşlerim Allah Resulü aleyhisselamın bu müdahalesini bu oluşunu insanlığı kemale taşımasını anlayamadılar dediler ki ve dediler ki ve dediler ki ve dediler ki ve peygamber ki ve dediler ki ve dediler insanlar ve insan dediler ki ve dediler ki ve dediler ki ve dediler ki ve dediler ki pazarda insanlar gibi dolaşamaz dediler Allah ve dediler ki onlarla beraber olmasına kendini onlarla aynı safta konuşlandırmasına bir mana veremediler fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapılarını sonuna kadar açtı sürekli belki de pek çok mecliste Kureyşli bir kadının olduğunu onlara haber verdi Kureyşli bir kadının oğlu olduğunu onlara haber verdi Mekke-i Mükerrem'e fethedilir Safa tepesinin etrafında insanlar var Bir delikanlı kalabalığı yarar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelir Tam kendini arz edecek Kendinden bahsedecek Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda olmanın heyecanıyla Nutku tutulur, dili tutulur Allah Resulü yerinden kalkar Aleyhisselatü Vesselam Elini omuzuna koyar buyurur ki Hevvin aleyk Anne Lesu bi melik, bunu imraetin taqülül Sakin ol be azizim. Ben senin bildiğin devlet başkanlarından değilim. Ben şu karşıda gördüğü necat daha var ya. Onun dibinde çobanlık yapan, fakirlikten dolayı kurutulmuş et yiyen Kureyşli fakir kadının oğlu Muhammed'im. Neden karşımda böyle nutkun tutulur, kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kırmızı halılar istemedi Kırmızı halılar yoluna serilmesine de müsaade etmezdi Evi onların evi gibiydi Sahabenin evinden çoğunun evinden Daha o günün şartları itibariyle Düşük bir evde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yaşadı Tuğladan Duvarları vardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin tuğladan duvarları ve her evi Allah Resulü'nün bir odadan oluşur. Yani şimdi nerede böyle bir devlet başkanı var ki evi bir odadan oluşur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hani isadeti, Mescid mescidi nebeviye bitişik her evi bir odadan oluşur orada kalıyor. Onlarla aynı sofraya oturuyor. Onların giydiği elbiseleri giriyor. Efendimizin üzerinde hükümdarların giydiği, sıradan insanlardan onu ayıran kıyafetler yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken Bedevi çölden yollara düşmüş. Her gördüğünü Allah Resulü'nü soruyor. Onun meclisine gelince ey ne Muhammed diye soruyor. Nerede Allah Resulü Aleyhisselam? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tahtı yok. Asabıyla beraber aynı yerde, aynı safta duruyor. Gidiyorlar bir yerde. Eğer asabıyla beraber bir hizmet yapacaklarsa, bir iş yapacaksa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz şunları şunları yapıyorsunuz. Aleyye cemul hatab. Ben de odun toplayayım." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da asabıyla birlikte, o işin bir tarafından tutuyor. Sahabe aç, Allah Resulü de aç. Onun karnında da taş var. Sahabe hendek kazıyor, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. O da onlarla birlikte hendek kazıyor. Sahabe nerede? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Onlarla birlikte orada istişare ediyor. Evine geliyorlar. İstirahat vaktinde bile... Efendimizi bırakmıyorlar. Onunla konuşmak istiyorlar. Gece geliyorlar, gündüz geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayasından, edebinden onlara şimdi dinlenmem gerekir diyemiyorlar. Mecali kalmamış, takatı kalmamış, kainatın sahibi ona imdad ediyor. Asabına buyuruyor ki ya eyuhellezina amenu la tadkhulu buyuta'n-nabiyyi illa an yu'zena lakum ila ta'amin ila ta'amin ghayra nazirin ilayhi ey ehli iman peygamber aleyhissalatu vesselam sizi evine yemek için çağırmadıysa onun dışındaki durumlarda Allah Resulü aleyhissalam'ın evine girmeyin peygamber aleyhissalatu vesselam'ı zor durumda bırakmayın ''İnne zâlikum kâne yu'zîn nebiyye feyestahî minkum Vallahu la yestahî minel hak.'' Peygamber Aleyhisselam'a eza veriyor. ''Kalkın evimden gidin, şimdi dinlenmem gerekir. Birkaç dakika istirahat edeyim diyemiyor size.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayası, edebi buna müsaade etmiyor. Ama Allah Azze ve Celle, Peygamber Aleyhisselam'ın da insan olduğunu onun da kapısını zaman zaman kapanması gerektiğini bu hakikati bildirmekten Allah hayal etmiyor. Kardeşlerim, bu ayet-i kerimeden sonra Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinlenme istirahat vakitlerinde bırakıyorlar. Fakat çölden gelenler var. Onu görmenin hakkında arzusunda olanlar var. Geliyorlar, kapısının dibinde Evinin hemen dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istirahati çekildiği anda dışarıdan ''İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurat'' Dışarıdan diyorlar. Biz geldik, akrabin habis geldi. ne geldi. Biz geldik ki ya Muhammed dışarıya çık, sana arz etmemiz gereken hususlar var diyorlar, beklemiyorlar. Efendimiz'i orada bile bırakmıyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen... O yorgun vücut Allah'a onun yoluna adanan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu kapılarını asabına insanla sonuna kadar açıyor. Efendimiz kapıları açtıkça onların yürekleri açılıyor. Necitten, tihameden yollara düşüyorlar. Sancaklarını alıyorlar. Medine'ye geliyorlar. Biz geldi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''La ilahe illallah, Muhammed Resulullah'' deyip Müslüman olmaya geldik diyorlar. Sonuna kadar kapıyı açıyor, insanlığın yüreği açılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah Resulünden sonra onun bu menhecine Efendimiz aleyhisselamın yoluna sadakat gösterdi. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum. Efendimiz yüreğini, kapısını nasıl açtıysa onlar da sonuna kadar devletin merkezini, kapısını insanlığa açtılar. Bu devlet sizin insanlığın hizmetine amade dediler. Hz. Ömer Efendimiz devlet başkanı. Gece sabahlara kadar sokaklarda dolaşıyor. Hangi şehirdeyse aynı ameliyeye devam ediyor. Tebdili kıyafetle Hazreti Ömer, radıyallahu anh, efendimiz sokaklarda kapılar açık o kadar ki kapılar devletin merkezi sokaklara taşınmış. Ömer Efendi'miz radıyallahu an, dolaştığı o gecelerde bir kadına rastlıyor. Kadın uzak bir yerde suyu omuzlarına almış su kaplarını evine götürüyor. Fakat ayaklarında derman ayaklarında mecar kalmamış. Ömer Efendimiz radıyallahu an kadının yanına geliyor. Yardımcı olmak istediğini söylüyor. Kovaları su kırbalarını alıyor. Giderken kadın anlatıyor diyor ki Eşim yok, evde çocuklar var. Onların ihtiyacını karşılama mecburiyetim var. Fakat mahremiyet mevzuundan dolayı gündüz dışarıya çıkamıyorum. Gece çıkıyorum, işte şuradan suları alıyorum evime getiriyorum. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Yarın devletin merkezine gitsen, bu ümmetin hizmetkarı var, Ömer diye birisi var, ona halini arz etsen, Ömer sana hizmetçi verse olmaz mı diyor. Kadın bilmiyor ki karşıda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın, eğer ümmetin sorumlusu olacaksanız kapınızı sonuna kadar ona açma mecburiyetiniz var diyerek yetiştirdiği Ömer var kadın bundan habersiz. La aslu ileyhi ben Ömer'e bir kadın olarak nasıl ulaşabilirim ki dul bir kadın olarak devlet başkanı Ömer'in kapısı bana açılır mı ki diyor onun kalemi var onun adamları var memurları var o kapıları ben nasıl geçebilirim ki git diyor Ömer efendimiz inneke seteci dine iley gideceksin sen inşallah ona ulaşacaksın sen onu bulacaksın ''İnne ki sete iley'' ''Sen onu bulacaksın, git'' diyor Ömer'e, haline arz et. Sabah olur kardeşlerim. Kadın, Hazreti Ömer Efendimiz'e gelir. Kapıyı açarlar, bir de bakar ki akşam, sokakta su kırbalarını taşıyan Ömer onun karşısındadır. O Ömer'dir, Ömer odur. Kadın geriye döner, gitmek ister. Hazreti Ömer Efendimiz işaret eder, dur der. İşte bu evinin hizmetkarı bu adam. Evine neler lazımsa İslam devleti adına bu adam gelecek onları evine götürecek, evine taşıyacak. Kapılar sonuna kadar açık, sokaklar açık. Nerede yetim, nerede bir çare var? Ümmet, İslam devleti onların imdadında kardeşlerim. Küfe valisi, Hz. Saad bir vilayet merkezi yapar. Ona muazzam bir kapı yapar. Şimdi devlet başkanlarının sarayların kapıları gibi kocaman kapılar fakat insanların içine girmesi yasak. Şu kadar bekçinin beklediği o kapılardan, o saraylardan birisini Hazreti Saad Küfe'ye yapar. Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu saraydan, vilayet merkezinden, o kapıdan haberdar olunca Muhammed bin Mesleme'yi müfettiş olarak gönderir. Eğer bu kapı varsa Ömer'in emridir, kapı da yıkılacak, vilayet merkezi de yıkılacak İnsanlar, Evlerinde kapı bile olmayanlar, perdeyle evlerine girenler korkarlar, ürkerler. O kapıları aşıp da oraya gelip hallerini, dertlerini, sıkıntılarını oraya açamazlar, anlatamazlar. Yıkın o sarayı, yık öyle gel diyor Muhammed bin Mesleme'ye. Ömer Efendimiz radıyallahu an. Kardeşlerim, Allah Resulü'nden sonra kapıları açmak, sonra yüreklerin isama açılması, imana açılması harekatı devam ediyor. Hazreti Muaviye radıyallahu an bir parça kapılar yapmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Ebu Derda Şam'a gidiyor. Hazreti Muaviye'nin yanına girecek fakat karşıda o kocaman kapılardan bir tanesi. Kapı kapalı diyor ki: "İn ağlaqa babahu fe inna baba rabbi maftuhun." Ey Muaviye, senin kapın kapalıysa Rabbimin kapısı açıksa açık ya. Ben de onun kapısına gider. Ebu Derda geldi. Ya Rabbi derim halimi. Şimdiye kadar nasıl ona arz ettiysem bundan sonra da Vasıta vesile olmadan yine ona arza devam ederim. Ama araya vasıtalar, vesileler koymadan bunu yaparım. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Raşid halifeler dönemi, orada kapılar sonuna kadar açık, yürekler açılıyor. İnsanlığın, yeryüzü coğrafyasının farklı köşelerinden, farklı noktalarından insanlar yollara düşüyorlar. Medine'ye kabile kabile, kafile kafile gelip biz Müslüman olduk diyorlar. Yürek fethi, gönüllerin İslam'a açılma harekatı. Osmanlı, ferdi zuhurlar dışında ikinci defa ikinci sahabe dönemini başlatıyor. Yeniden yürekler sonuna kadar İslam'a açılıyor. Açıyorlar bütün yürekleri. O kadar açıyorlar ki ikinci sahabe dönemi sanki Osmanlı ile başlıyor. Hatalar, kusurlar mutlaka var. Sahabeye teşbih var. Tabii ki o sahabe asıldır, hakikattir. Onlar Osmanlı'nın monarozası. Oraya doğru gidiyorlar, oraya doğru yürüyorlar. Ama hayallerinde, ama ideallerinde sahabe-i kiram efendilerimizin dünyası var. Onlar gibi devlet kurmak, onlar gibi kapıları sonuna kadar insanlığın hizmetini açmak, biz hizmetkarız demek. Sadaka verecek fakir bulamıyorlar. Öyle yıllar oluyor kardeşlerim. Anadolu'nun buğdayını alıyorlar Medine'ye, Afrika'ya oradaki kardeşlerine gönderiyorlar. Afrika'da su kuyuları açıyorlar. Her yıl İstanbul'dan katır katır sürre alaylarıyla Medine'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın komşularına altın gönderiyorlar. Onlar madem ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinde yaşıyorlar, Medine'nin havasını teneffüs ediyorlar, onlara sıkıntı, onlara darlık olmasın, Osmanlı, Anadolu Efendimiz aleyhisselamın komşularına hizmetkar olmalı diyorlar, Medine'ye buğdayları, altınları İstanbul'dan törenle, sürre alaylarıyla gönderiyorlar. Ümmetin hizmetinde. Ümmet onlara gece gündüz dua ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasına yakınlaşıyorlar. Hulefai-i Raşidin'in dünyasına, o ideal hayata yakınlaşıyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, medeniyet örgüsünü kurunca, bunu inşa edince, İslam binasını içerden çökertmek için dışıyla Müslüman, içiyle küfür yobazları, Münafık taifesi zuhur etti. Onlar Bedir'de, onlar Hendek'te yapamadıklarını yapabilmek için, İslam'ı içerden yıkmak, çökertmek için büyük bir taarruza geçtiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine kadar girdiler. Ayşe annemize iftira ettiler, buhtan ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında dolaştılar. Belki en ön safta namaz kılanları bile vardı. Fakat onların bütün amaçları, bütün gayeleri... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nizam, o nizamını, İslam nizamını, nizam sarayını çökertebilmek, bütün varlıklarını, varoluşlarını bunun üzerine bina ettiler. Kur'an-ı Hakim bize o bahsediyor. Fi kulubihim مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Kalplerinde fesat, kalplerinde kin... Kalplerin döfke var. İnsanlığı ortadan kaldırmak, yok edebilmek için ne kadar güçleri, kuvvetleri varsa onu bezlediyorlar, onu sarf ediyorlar. Böyle bir taife var Allah Resulü'nün karşısında. Ve ida l-lezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ khalû Müslümanlarla karşılaşıyorlar. Onlardan beraber, onlarla olduklarını söylüyorlar. Müslüman olduklarını izhar ediyorlar. Fakat şeytanlarının kendi adamlarının yanına, onların meclisine dönünce onları aldattık, onlarla istihza ediyoruz. İslam binasını, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın millet örgüsünü, millet yapısını çökertmek için neler yaptıklarını kendi düşünce merkezlerinde, strateji merkezlerinde dönünce onları konuşuyorlar. Bu taife, münafıklar taifesi, Hz. Ömer zamanında sonrasında da oldu. Osmanlı efendimiz Aleyhissalatu vesselam zamanındaki o nizam sarayını kurma noktasında muvaffak olunca diğer diğer devletlere karşı hayli mesafeler alınca ikinci sahabe dönemini sanki kurunca devleti haliye içerisinde Medine'de olduğu gibi dışıyla Müslüman içiyle küfür yobazı bir taife zuhur eder kardeşlerim. 1660'lı yıllar Selanik'te zuhur eden bu taife. Bunlar Yahudi asıllı. Yahudi dönmeleri bunlar. Bunlar Müslümanlarla beraber camilere geliyorlar, namaz kılıyorlar. Başlarında sarık var, üzerlerinde cübbe var. En zeki çocukları alıyorlar, onlara hafız yapıyorlar. Diyorlar ki siz Yahudi çocuklarısınız, hafız olacaksınız. Müslümanlar sizi kendilerinden kabul edecekler onlarla aynı camiye gideceksiniz hatta onların önüne geçecek onlara namaz kıldıracaksınız İslam'ı Allah Resulü'nün dinini işte böyle içerden yıkacak paramparça yapacaksınız adamlar seçiyorlar kendi aralarından para veriyorlar o günün şartlarında hacca gönderiyorlar onlar hacı diyorlar Müslüman mahallelerine Müslüman kahvelerine giriyorlar hacı diyorlar başlarında sarık var fakat onların içi küfür yobazı. Ramazan gününde oruç tutuyorlar. İnsanlara öyle gösteriyorlar. Yüzlerine safran sürüyorlar. Sanki oruç tutmuşlar da açlıktan yüzlerinin rengi sararmış. Sokakta böyle yürüyorlar. Eve geliyorlar gündüz vakti içki içiyorlar. Allah'a isyan ediyorlar. Ahmet Safi Bey, 1870'li yıllarda Selanik'te, Baş katiplik yaptım diyor. Bunlarla beraber, bunlarla iç içe yaşadım bu dönmelerle. Bir Ramazan gününde Müslüman camide teravih kılıyor. Teravihi yarıda kesip evine dönüyor. Eve gidiyor, evden tekrar camiye dönerken bu dönmelerin olduğu bir eve geliyor. Evden Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor. Eve gidiyor, kapıya geliyor, kapıda içeriye bir bakıyor ki... İçeride birisi Kur'an-ı Hakim okuyor, pencereyi açmışlar, sokağa içeriden Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor, Müslümanlar burada ibadet ediliyor öyle zannetsinler, bir de içeride ne görsün, birisi orada Kur'an-ı Kerim okuyor, fakat diğerlerinin elinde içki şişeleri var, erkeklerin kucaklarında kadın var, orada Allah'a isyan ediyorlar, tuğyan ediyorlar, bunlar... Bu şekilde bu ümmetin altını oydular kardeşlerim. Osmanlı'nın, o destanın durdurulmasında en büyük pay bu dönmelere ait. Önemli noktalara geldiler. İhanet ederek geldiler. Kendilerini Müslüman göstererek geldiler. Çanakkale'de bu ümmetin evlatları şehit olunca, bunlar en müessir makamlara geldiler, oraları işgal ettiler. İstila ettiler. Sonra onların saltanatı hep devam etti. Şimdi kardeşlerim, Alem-i İslam'da yeniden Osmanlı umudu var, Gazze'de umut var. Yeniden Sultan Süleyman'ın yaptığı şu surların arkasında tutsak olan Kudüs'ü, Beytin maktesi kurtarmak için Süleyman'ın evlatları İstanbul'dan gelir mi diye Gazze'de Osmanlı'yı seni bekliyorlar, Mürsi Mısır'da Müslüman kardeşlerin Müslüman kızlar demir parmaklıkların arkasında acaba Osmanlı İstanbul'dan yeniden yola çıkar gelir mi diye Mısır seni bekliyor, Hama seni bekliyor, Şam seni bekliyor. Arakan'daki annelerin umudu sensin kardeşim. Onlar yüzünü Osmanlı'ya çevirdiler. Yeniden ikinci sahabe dönemi Osmanlı'yla başlar ümidiye alem-i İslam'da bir umut var, bir heyecan var. İşte böyle bir zamanda o dönmeler, o munafıklar sanat adı altında yeniden sahne aldılar. Sultan Süleyman'a dair bir filmi, bir senaryoyu bunlar sahneye sürdüler. Önce yatak odalarını gösterdiler. Bu millet dedi ki onlara, siz sanat adı altında bizim tarihimize, imanımıza, aşkımıza, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslimiyetimize sövemezsiniz dediler. Siz... ''Babalarınızın yatak odalarını biliyor musunuz ki, Sultan Süleyman'ın yatak odalarını bu millete gösterme edepsizliğinde bulunuyorsunuz?'' Madem öyle dediler, onlar aldılar, Şehzade Mustafa'nın sahnesiyle çıktılar. Ebu Sudu kirlettiler, tarihi kirlettiler, ikinci sahabe dönemini başlatan Osmanlı'yı kirlettiler. Alemi İslam'a döndüler dediler ki, ''Siz ey Bosnalılar, siz ey Şamlılar, her namazdan sonra dua ettiğiniz Sultan Fatih, Yavuz bunlar mı dediler, bunların mı gelişini bekliyorsunuz?'' O umudun üzerine kan döktüler kardeşlerim. Osmanlı'yı, Sultan Süleyman'ı şu kadar ilerleyen yaşına rağmen Zigetvar'da atın üzerinde, ...Allah ve Resul davasını hakim kılabilmek için Rabbine atın üzerinde ruhunu teslim eden Süleyman'ı kirlettiler, Yavuz'u kirlettiler... Evusud Hazretleri'ni Şehzade Mustafa'yı kirlettiler, tarihin üzerine kan döktüler... ...bu milletin bir çare, aciz evlatları arıyorlar, hadiseyi soruyorlar, yani tarihi bir noktadan alıyorlar... Orayı büyütüyorlar, işte Osmanlı diyorlar. O dönmeler tarihinizden, kitabınızdan, Allah Resulü Aleyhisselam'a teslimiyetinizden intikam alıyorlar kardeşlerim. Sanat adı altında... İslam'a karşı olan, yürütülen çok yönlü bu mücadeleye bu millet ne zamana kadar sessiz kalacak? Hukuki yollara başvurmak her Müslümanın vazifesidir. Bu tarihi sorumluluğu almak, İslam'a karşı, ecdadınıza, tarihinize karşı en azından sosyal medyada bu mücadeleyi yürütmek, bu programları dinlememeyi bu milletin evlatlarına terkin etmek hepinizin üzerinde ilahi bir vazifedir kardeşlerim. Bu milletin evlatları bir çare. Onları kendi tarihlerini okumaktan mahrum bıraktılar. Bir Alman Gote'yi okur, bir Fransız Rimbaud'u okur, İtalyan Dante'yi kendi diliyle şu kadar zaman önce yaşamasına rağmen okur. Ama siz Yavuz zamanında, Süleyman zamanında, Sultan Hamid zamanında neler yapılmıştır o günkü tarihçilerin kaleminden bunları okumaktan mahrumsunuz çünkü sizi onların irfanından onların dillerinden onların kelamından Kur'an-ı Hakim'in lisanından mahrum bir ümmet millet haline geldi ortada kaldılar şimdi tarihe hakaret ediyorlar millet vicdanı sızlıyor, çare arıyorlar o halde kardeşlerim bu programları izlememek, bunları sonlandırmak, bir daha bunlar olmasın diye bu millet manevi olarak bütün elinden neler geliyorsa onları yapma mecburiyeti var. Yoksa Alem-i İslam'da Osmanlı'nın gelişine, Osmanlı'nın gelişiyle yeniden devletlerin kapılarının insanlara açılması, kapılar açılınca yüreklerin İslam'a açılması, Farklı dinlere mensup olan insanların yeniden Allah'ın diniyle tanışması, Müslüman olması, biz geldik Müslüman olmaya geldik demesi, onun önüne çıkabilmek, bu yolu, bu yürüyüşü kesebilmek için uğraşıyorlar. Sanat benim tarihime, benim kitabıma, benim medeniyetime sövmenin adı olmaz, olamaz kardeşlerim. Çocuklarınız, bu uygarlıkların, bu dönmelerin kurbanı olmasın istiyorsanız, elinizden manevi açıdan neler geliyorsa bunları yapma mecburiyetiniz var. Eğer bunları yapmazsak, bu senaryoların bu şekilde sinemaya aktarılmasına eğer devam edilirse, buna göz yumulursa, Rating kaygısıyla bunlar yapılır, bu millet de bunları izlerse yarın tarihin huzurunda bunun hesabı verileceği gibi Rabbimin huzuruna çıkınca atın üzerindeki Sultan Fatih de gelecek, Yavuz da gelecek, Süleyman da gelecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam da gelecek, bütün bunların hesabı görülecek kardeşlerim. Mezarda kan telliyor, dedemin iskeleti, ne yaptı, ne yaptılar mukaddes emaneti, mukaddes emanet sizi ona sahip çıkmaya davet ediyor.